Allahu Allahı min Şeytanı Rjeem ve Salātu ve Ssalamu ala Ashrāf al-Mursīyyin Muhammed nbn aleyhi aftar ve Tsslim. Alamin Rabbi Allāh Allahu Taala yahmūl senalar olsun. Salātu ve Ssalam b Fen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sallam. Ehl-i beytine, ashabına ve kıyamete kadar Allah'a büyüleyecek, Peygamberlerin sünnetine tabi olacak. Allah Azze ve Celle'ye indirmiş olduğu ilimde ne geride kalacak ne de Allah Azze ve Celle'ye indirmiş olduğu ilimden öne geçecek. Ortaya, ortaya tutturacak olan müminlere da Allah-u Teala salat ve selam eylesin. Evet bugün bir sesilerin inşallah başlangıcındayız kardeşler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 Cahil Cühella'nın işin tadını kaçırmış olduğu, sınırı aşmış olduğu bir mesele. Dolayısıyla bu meselelerin içerisinde de birçok farklı farklı alanlar ne yaptı, gün yüzüne çıktı. İşleyeceğimiz konu ya da başlamış başlayacağımız konu Kur'an ve Sünnet'e cehalet nedir? Cehaletin tarifi nedir? Bilmemek Allah Azze ve Celle'nin katında muazur mudur?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 Nasıl hangi cür etlesen Allah'tan korkmadan kalkıp da bunu kulağı orta konuşabiliyorsun? Allah azze ve celle ayetinde demiyor mu? Efemen ken ala beyyine. Apaçık bir beyine üzerine olan kişi ile açık bir delil üzerine olan kişiyle kemenzu yine lahu suu amali.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 Ta ki Allah'ın izniyle haddini bilecek olanlar hadlerini bilsinler. Allah'ın dini üzerine kimse oynamaya kalkmasın İnsanların mum ile arandığı Allah Azze ve Cenn tevhidinden dolayı kendisine değer verdiği insanlara küfürde olmayıp da sadece küfürde karşı içinde bulunmuş olduğu tavrından dolayı onu tekfir edecek kadar cüret içerisinde olabilecek cahil cühelanın elinde bu ilim kalmamıştır. Herkes haddini, hukukunu bilecek. Allah Resulü Aleyhi Vesselam bakın kardeşler bir hadiste diyor ki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 Okuma sakın. Ha. İbn Teymi'nin kitabını okuma sakın, okuma niye küfür sözü var içerisinde? Evet evet İbn Teymi'nin söz kitabında küfür sözü var. Niye? Çünkü İbn Teymi'nin bekriye yapmış olduğu reddiyede kabirden dua isteyenler için hücceti götürmek lazım ifadesi geçiyor. İnsanlar Allah ve Resul'ün açık delili olmadan ne yapıyorlar? Cüretli davranıyorlar. Bundan sakının. Bundan sakının. Vallahi.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 bu toplum ümmet-i Muhammed olarak İslam toplumu olarak değerlendirilmeli midir? Değerlendirilmemelidir. Bunun hikmeti ayet-i hadislerde nasıl yaklaşmalıyız? Hikmet açısından nasıl yaklaşmalıyız? Cemaati şuur ve Müslümanların e, sayılarının fazlalaşmış olması babında nasıl yaklaşmalıyız diye onu da işleyeceğiz. Allah azze ve celle'nin İsrailoğullarına oncağın körlüklerine rağmen gösterdiği merhametteki hikmeti yakalamaya çalışacağız. O ayetleri de işleyeceğiz.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 Bir çorba haline getirip hüküm çıkartıp onları bile iki hafta sonra tekfir edecek gibi bir yöntem ile yani haddi aşmamalıdır. Yani bir tarafta kalkıyorsunuz mealciler sünnet, sünneti bir tarafa atmış olan yani sapık zümreye o siz hiç alim bırakmadınız diyorsunuz. ya e adam bu da burada bırakmadı. E vallahi bırakmadı ne farkı var ki bunun yani bu sünneti inkar etmiyorum diye tevhidi konuşuyorum diye.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 Yani hani hadis diye söylüyorlar, size hayat daraldığı zaman kabir ehline başvurun diye hadis aktarıyor adamlar. Yani bunu savunan adamdır bu bekri. İbni Temiyenin küfrüne hükmetti bu adam. Yani evliya düşmanı bilmemle falan filan diye İbni Temiyenin küfrüne hükmetti. İbni Temiyenin aleyhindeki o zamanki Bay Bars, Sultan Baybars'a vermiş olduğu entrikadan dolayı İbni Teymiye hapse atıldı. Bunu bu adamın yüzünde İbn Teymiye bu adama el istigase firraddi al Bekri diye ki başka bir kitabı daha da var. 758 sayfalık yaklaşık bir reddiye yazdı İbn Teymiye buna. İstigase konusunda Bekriye reddiye. O kitap daha sonradan çıktı piyasaya Sultan Baybars'a da gitti, Halife'ye de gitti ve o bunu okuyunca İbn Teymiye'yi getirtti. Bekriye için dedi ki ey İbn-i Tevmiye, iste dedi bunu öldüreyim dedi. Vallahi hak senin dediğimiz. Doğru senin dediğimiz. İbn-i Tevmiye, o kitabında o adam bunu tekfir ettiği halde İbn-i Tevmiye, o cahildir. Şu andaki cehaletin galebesinden dolayı bazı insanlara yapmasam bile bazı insanlara tekfir etmem dedi. Yapsalar bile hüccet gidene kadar tekfir etmem. Ama buna reddiyesini verdi. Ben affediyorum dedi. O bana bunu ya ben de onu affediyorum Allah doğruya iyilesin. Şimdi bu adama yazdığı bu eserde oradan lafirlesi de yapacağım Allah'ın izniyle. 1. cildin 381. sayfasında diyor ki İbn Teymiye. Fe hazeka ane ehlul ilmin ve sünneti la yukeffiruna men halafehu. Ehli sünnetin diyor. <gülüyor> ilim ve sünnet ehli. Yani ehli sünnetin uleması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 Yani adam öldürmeye mi nerede? Sopalıyor diye mi? Öldürüyor diye mi? Sopalıyor. Gizması kafirle başlıyor. Yani muhalif düştüğün an sana kafirsin diyor. Fıkhi mesele de bile olsa. Ya adam Allah'tan korkmaz mı ya? Adamın Allah aşkına diken, tüyleri diken diken olmaz mı ya? ya? Git babanın adına bir din uydur. Tamam mı? Babamın dini koy ne yaparsan yap.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 Neler buyurmuş bu Rabbimiz ve Teala? Bu hiçbir tanesine karşı değil. Ve İbn-i Ehli diyor ki Ehl Sünnet muhalifine tekfir hükmünü vermez diyor. Muhalifine tekfir hükmünü vermez. Ve inkâne zâlikel muhalifû yukaffiruhum. Bunun muhalifi diyor onu tekfir etse de o onları tekfir etmez diyor ehli Sünnet. Evet.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 Musa yanındaki durumu gibidir. Ama benden sonra peygamber gelmeyecek. Ama Harun Aleyhisselam'a benzetiyor Hazreti Ali'yi kendi yanında. Ama peygamber değil. Hazreti Ali bunun gibi beş tane delili değil, elli tane delili ortaya koyardı. Ya tabii ki münafık da Beni seven, sevmek imandadır. Beni sevmemek münafıklıktır diyebilirdi. Demez. Çünkü ilim oradadır. Cahiller öbür taraftadırlar. Ulu orta hak ve hududunu tanımayanlar. Dediler ki Hazreti Ali'ye münafık değil mi bunlar? Hayır dedi, vallahi onlar nifaktan kaçarlar. Kalplerinden dedi, onlar e, imanı severler. Hz. Ali' kızdılar, o zaman ne diyeceğiz dediler bunlara? Yani i̇lle bir şey dedi de, <gülüyor> yani, adamın da teskin olacaklar yani. Nedir Hz. Ali? İhvan ve befevalet. Bize karşı azmış kardeşlerimiz, dedi. Bize karşı azmış kardeşlerimiz. Azmış ama kardeşlerimiz. Şimdi biz bunları hala kardeş dedik diye, biz bunlara onların yaptığı gibi tekfir etmedik diye yani buna kendilerini doğru zannetmesinler. Biz muhatap almadığımız için biz o cahillere uymadığımız için biz Allah'tan korktuğumuz için biz ehl sünnet yolu budur demeye geldiğimiz için tabi bunun bunu cimini ortalığı karıştıranlar var onlara yeri geldi değineceğiz. Ne gibi? Tekfir pisliktir diyen pislikler var biliyorsunuz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 değil mi? Yani bir ayette Allah da şunu yapanlar kafirdir dediğine göre küfür bir kavramdır ve onun şeye düşen kişi kafirdir ve bu ayet bunun delilidir. Adam bütün bunlara tekfir pisliktir diyor. Böyleleri de var. Hayır. Onları da bir tarafa atacağız. Bu onların da sapıklığını gösterir. Bunca ulema amalu küfür, ef'ali küfür, elfazı küfür bütün bunları işlemiş ise bu dinde yeri olduğu içindir. İki taraf ne ifrat ne tefrittir. <gülüyor> ne mürciyeye uyulacak ne de hariciye uyulacak. Ne mürciye ne harici. Har haricilere. Çünkü diyor ehli sünnetin alimleri biz diyor muhalifimiz diyor onlara ne yapmayız? Tekfir etmez diyor ehli i sünnet. لِأَنَّ الْكُفْرَ Çünkü diyor İbn-i küfür هُكْمُنْ <hukmun> Şerii <'iyun> bir hükümdür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 Ama dediğimiz gibi bugün bir takım insanlar bunu ne yapıyorlar? Peynir ekmek gibi kullanıyorlar. Peynir ekmek gibi kullanıyorlar. Devam ediyoruz kardeşler. Dediğimiz gibi şer'i hüküm olmadıkça ne yapmayacağız? Kesinlikle tekfire yaklaşmayacağız. Zira bu Ehl-i e ittifak etmiş olduğu bir husustur. Bunun farkına varacağız.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 Dolayısıyla diğer de nasıl ilim gerekiyorsa bunda da ilim şarttır. Allah Azze ve Celle'nin bir önce okumuş olduğumuz ayet Nahlil Suresi 116. Not almak isteyen kardeş olursa yani dilleriniz alıştığı için şu haram şu helaldir demeyin. Demeyin yoksa Allah'a iftira etmiş olursunuz. İnnellezîne <gülüyor> ala Allah. Allah'a iftira edenler Allah adına bilmeden konuşanlar La yuflihun iflah olmazlar diyor Allah Azze ve Celle. Ben onları iflah etmeyeceğim. Emin olun ki iflah da olmuyorlar. Buna gözler de şahittir. Iflah da olmuyorlar. Bir önceki hadiselarasulullah aleyhissalatü vesselâm aktardığım gibi dilleri sadece ulaşır, kalpleri kopar, param parça olurlar, iflah olmaz giderler. Evet kardeşler, tekbirden sakındırmış olmak babu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki La yermi raculun raculen bil fusuqi ve la yermihi bil kufri Bir adam başka bir adama ya fasık ya da ya kafir diye onu ona fısk ya da fasıklık hükmünü verirse ona küfür ve kafirlik hükmünü verirse diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu hadis ondan hoşuna gitmez işlerini kalplerini bir sorun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 Yoksa her kafire kafir demeyen kafirdir. Oho. Haricilere sahabenin yarısı kafir diyorsun yarısı kafir demiyordu. Kafir mi dediler birbirlerine? Açın iştihat kitaplarını, İbn-i Rahul Melam'ını okuyun. Her taraf kaynıyor. Kim demiş bunu? İmam Ahmed bin Haber namaz kılmayanlar kafirdir diyor. Ama namaz kılmayan kafir olduğu için öldürmeyiz diyen öbür üç mezhep imamına siz kafir olduğunuz demiyor. Hani kafire kafir demeyen kafirdi? Ha? İmam Ahmet bin Hamid kafir diyor namazını kılmayana. Yani resmen kafir. Ebedi cehennemi kafir diyor. Diğerleri ise yok. Ebedi cehennemi kafir değildir diyor. İmam Şafi de böyledir. İmam Malik de böyledir. İmam Ebu Hanife de böyledir. İmam Ahmet bin Hamid'e kalkıp da bunlara bunu mu söyledi? Niye? Çünkü küfür, namaz kılmayanın kafir olduğu hususunda yorum var. Yorum farkı var. İza vucidel vucidel ihtilaf ihtilaf ortaya geldiği zaman ondan delil çıkmaz. Bizim beyefendi tutmuş alimlerin de yoka görüşü. Ya bu günümüzde ya bir yerden zorlama bir iki rivayet getirmiş, bir kitapta yazıyı görmüş onunla tekfir ediyor. Bir de onun dediği gibi tekfir etmeye de tekfir ediyor. Ya bu necirat insan Allah'tan korkar ya. İnsan Allah'tan korkar. Oyuncak değil bu din, Allah'a hesap vereceğiz. İlman e, Ahmet bin Hanber böyle yapmadı. Sahabe diğerlerine kafir mi dedi? Bunun gibi alabildiğine binlerce örnek veririm ben vallahi kitaplardan. Alimin şu sözü var. Haccade diyor Müslüman gören Iraklı alim kardeşlerimize şaşmak lazım diyor ya. İfadeye <gülüyor> yapmak, ifade, yapalım, ifade yapalım. adam.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 Suçlardan beri olmasıdır, haksızlıklardan beri olmasıdır. Ve baraatu ceddih minel kisasibel hududi ve tezirat, gerek kısas gerek hadler gerekse caydırıcı kadın uygulayacağı cezalardan beri olmasıdır. Asır olan budur. Yani şüpheyle kimse Müslüman'a bir uygulama yapamaz. Ve baraatu minel intisabi ila şahsın muayyen aynı zamanda. وَمِنَ الْاَقْوَالِ كُلِّهَا وَالْاَفْعَالِ بِأَسْرِهَا Sözlerin hepsi, yani sonuç itibariyle iyice irdelenip de tam tespit edilmedikten sonra beraet asıl olan şeydir. Asıl olan Müslüman da beraettir. İşte burada devreye giriyor? Birilerinin hakları kafir görmesi giriyor. Yani bu halkı kafir görürüz. Hepsi kafirdir. La ilahe illallah'ını bildiklerimiz <gülüyor> Müslümandır diyenler bu hususta bu, bu şeyden yırtarlar. Çünkü bunlar Müslüman değil. Bunlar zaten kafirdirler diye. Öyle bir korku taşımaz onlar zaten. Ama bu halkı Müslüman gören bir insan bu korku taşımak zorundadır. Devam edelim kardeşler. Gerçi ayetlere gelmeyeceğiz ama orayı özetle geçebilirim. İbn-i Dakik el kardeşler bakın. Ihkamül Ehkam isimli eseri 476'da Dönücet 76'ın sayfasında diyor ki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 Bu halka tekfir etmeliyim diyor adam. Delilin ne demiş bizim kardeşin bir tanesi. ya e, Hz. İbrahim dedi ya işte ben sizden beriyim diye. ya e, Hz. İbrahim ne zaman dedi sonra konuştuktan sonra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 Alimlerin bu görüşü söyleyeyim. Bir saat beş dakika, tamam üç beş dakikamızda var. Katma diye falan değil. Yekuli İbn-i Vezir. İbn-i Vezir diyor ki, innet tekfire sem'iyyun mahatt Tekfir diyor ancak senin şeriatten duyduğun şeylerle olur. Senin kendi iştihadına, kendi değerlendirmene, bakışına, keyfine bırakılmış değil.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 akıl değil hani şöyle olursa şunu o demiş olursun şöyle olursa bunu demiş böyle değil ehli sünnete göre sözün kendisiyle hüküm verilir sözün lazımıyla hüküm verilmez aklını sokanlar haricilerdir oradan tutar buradan bağlar bağlantı kurar eder eyler sonra küfre götürür şunu yaparsam bunu etmişimdir bunu yapacağım bunu... ee, adamlar zinciri uzatmadıkları yer yok yani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 Bir Müslüman'a ya da bir kimseye kafir demiş olma durumunda istenilen delil diyor yembaki el yukafi emasbete bihi Onun Müslüman olduğunu bize kesin ispat eden delil kadar kesin olmalıdır. Anladınız? Onu İslam'a sokarken nasıl kesin delil baktık ve onu Müslüman gördükse?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 tutmuşlar atıyorum kafadan. Sadece örnek öyle bir şey yok ha. İbn Kayyim'in bir içtihadından bir yorum çıkartmış tekfir ediyor. İbn Kayyim kim ya? Yani ayet karşısında İbn Kayyim kim? Bu ümmetin alimleri. Bakın bu ümmetin alimleri. Ayşe zina etmiştir diyene kafir deriz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 zina etmediği hususunda ayet var mı diyor. Yok. Nasıl kafir diyeceğim? Böyle korkmuş Ehl-i Sünnet'in alimleri. Bizim bunlar mı? Bunlar ho, iştihadın, tavşanın, suyunun, suyunun suyundan suyunun, suyunun, suyunun, suyunun, suyunun, suyunun, hüküm tekbir çıkartıyorlar. Bilseler de zaten çıkartmazlar. İbn-i Hazm böyle olacak diyor. Ve dikkat edin. Fela yurfa anhu ismel İslami Bir kimseden Müslüman adı